İşsizlik Yazan Orhan Veli Kanık Seslendiren Müşfik Kenzer İşsizlik kötü şey ve selam. İşsizliğin kötü olduğunu da yalnız aç kaldığım zamanlar düşünüyorum.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 E, Zeytinyağının da hikayesi ayrı. Zeytini dallan koparacaksın, ezeceksin, yağını alacaksın. Mutlaka zeytin olacak. Fındık olsa olmaz. Susam olsa olmaz. Pamuk olsa olmaz. Zeytin. Zeytinyağı iplik gibi dökülecek. Yumurtayla zeytinyağı koyulaştın biraz, limon damlatacaksın. Onun da kararı var. Fazla damlatırsan kesiliverir. Yumurtayla zeytinyağı kıvamını bulunca, bir kaşıkla onu soğumuş devreğin üstüne gezdireceksin. Oldu mu sana mayonezli levrek? Kimidir? Belki de olmadı. Ha, olmazsa olmasın. Ahçı değilim ya. Mayonezli levreğin ne hoş bir kokusu vardır. Acı cevize benzer. Lezzetle kokunun birbirine benzediğini de ilk defa düşünüyorum. Hem birader, nene lazım senin mayonezli levrek? Onu düşüneceğine ekmek düşünsene. Oh canım ekmek, sıcak ekmek, taze ekmek. Yeni çıkarken ne güzel kokar fırınların önü.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 Amerikalı bir mühendis bulunabilir. Mesela Teksaslı'dır. Macera dolu bir hayatı vardır. Petrol işi macera işidir. Nereden ne çıkacağını kimse bilmez. Jeoloji kaidelerine göre bir yerde petrol damalına rastlamak gerekir. Araştırmalara girişilir, yıllarca uğraşılır, bir şey çıkmaz. Petrol yüzyıllarca evvel oradan kaçmış, başka bir yere gitmiştir. Buna karşılık hiç umulmadık bir yerden de günün birinde petrol çıkıverir. İnsan bütün ömrünü bir hayal peşinde tüketebilir yahut bir anda zengin olabilir. Petrol büyük bir at yarışıdır, macera işidir, kumar işidir. Hayatı macerayla dolu Teksası'da bir kumar vazdır. İhtimal içki de içer. İhtimal güzel bir karısı vardır. İçkiyle kumara fazla düşkün insanların karaları biraz uçarı olur. İhtimal. <gülüyor> Neyse geçelim bunları. Ağzı içki kokan, tütün kokan, günün birinde bir kumar masasından milyonlar vurarak kalkacak bir erkeğinle bir kadın için çekici tarafı yok mu? Ama Teksaslı kimden vuracak milyonu? Bizden mi? Kontöylüse yağlı uyra olarak Akyerata kumar düşüneceğine karnını doyur dese haksız mı? Bir kundura boyacısı geldi.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 kendi adı Etenbey olmalı. Etenbey'in aksine pek alafranga bir de genç bulunmalı kampta. Mevkii şef olmalı, İngilizce bilmeli. Etenbey'e inat Erdoğan köpek beslemedi. Erdoğan da kim? Ha. <gülüyor> Edoğan da işte o gencin adı. E köpeğinin de bir adı olmalı. Ne olmalı? Etenbey'e inat alafranga bir resim. mesela Robinson. Gerçi petrol kampından deniz görülmez. Ama ne çıkar, köpeğin adı Romisan olsun. Erdoğan biraz şiirle uğraşmalı, yazmamalı da konuşmalı. Ara sıra mısralar okumalı, ne iyi olurdu. Onun da hep şiirden söz açardık. O ihtimal giyimi kuşamıyla modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla bir hayli eski olacaktı. Mesela şair olarak Haşim'i severdi. Hatta Haşim'i sevmeyi bir ilerilik bile sayabilirdi. Ben Bense Nazım Hikmet'i severim. <gülüyor> bir türlü anlaşamazdık.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 Bu türlü maskaralıklar Avrupa'da çoktan geçti, yazsalar ya vezinli, kafiyeli, doğru dürüst şiirler, yazsalar ya sıkı mı yazamayınca ne yapacaklar tabi böyle binbir şaklabanlıkla nazarı dikkati çelbetmeye çalışacaklar. Kolay iş bunlar kardeşim, kolay iş. Halbuki sanat o kadar kolay değil. Varsın söylesin Erda, söylesin, boşaltsın içini. Tutup ona şiir nazariyelerini döktürecek değilim ya, hem ne işe yarar zaten? Karşı gelebilir miyim peşini hükümlere? Ölümden temiz pak giymiş bir kızla kılpıranga, kızılçengi bir delikanlı geçiyor. Ellerinde küçük bir kese kağıdı var. Şam fıstığı yiyorlar. Ekmek yiyin be ekmek. Şam fıstığının sırası mı şimdi? Odamız yaz günleri çinkodan damın altında yanar durur.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 Meryemke'nin göğsüne kalçalarına baktıkça aklımdan kötü kötü şeyler geçer. Ama tutarım kendime, tutarım elimden bir kaza çıkmasın diye. Ara sıra vilayet merkezinden kamyon gelir, kamyoncaya mektup sorarız, yok der. İyi su geldi mi deriz, gelmedi der. İshal oluruz, ilaç ısmarlarız, ilaç gelinceye kadar iyileşemeyiz. Abdesthaneler bir hayli uzaklıdır, veca ansızın bastırır.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 Herkes başka bir şey konuşuyor. Her önünden geçtiğim insanın söylediklerine kulak misafiri oluyorum. Söylenenlerin pek azını duyabiliyorum. Biri şey diyor, ben diyor balımı bilirim, Onu yiyeceği hal geçiyorum. Yaklaştığım sıradan başka kelimeler duyuyorum. Tayin emri imzadan çıkıncaya kadar bir ça... geçiyorum. Her geçtiğim sıradan kulağımda birkaç kelime kalıyor. Bir filmi orta yerinden ve gözlerim kapalı seyreder gibiyim. Sultan Hamit devri daha iyiymiş.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 Bu kokunun bir de dumanı olacak da elbet.